Günaydın ve iyi haftalar. Bu pazartesi sabahı yine programla sizlerle beraberiz. Bahar Konyar'ın kampanyasıyla başlıyoruz. Konyar kampanyasını Vietnam Başbakanına hitaben başlatmış. Diyor ki Vietnam Noel'i köpek katliamıyla kutlamasın. Bir imza her şeyi değiştirebilir. Noel hızla yaklaşıyor ve Vietnam Katolikleri bu özel tatilde köpek etinden oluşan bir şölenle hazırlanıyor. Tahminlere göre bu yılki Noel kutlamaları için gerçekleştirecek köpek eti ticareti zirve yapacak. Kutsal sayıdan bu kutlamalarda sayısız köpek öğlen ve akşam yemeklerinde tabakları süslemek üzere can verecek. Doğumla ölüm kutsanacak. Köpek eti tüketimi Vietnam'da çok yaygın. Özellikle ülkenin kuzey kısmında köpek eti satılan birçok restorana rastlamak mümkün. Asya Köpek Koruma İttifakı verilerine göre 2014 yılında Vietnam'da 5 milyona yakın köpek eti için katledildi. Associated Press'in Ekim 2009'da yayınladığı rapora göre ise Hanoi'de en hızlı büyüyen ekonominin köpek eti ticareti olduğu söylendi. 20 kilogramlık bir köpek etinin yaklaşık 100 dolara Vietnamlı bir işçinin yaklaşık bir aylık maaşına alıcı bulması bu ticaretin yaygınlaşmasındaki en büyük rollerden birisi. Vietnam'da köpek etinin şans getirdiğine inanılıyor. Aynı zamanda erkeklerde libidoyu arttırdığı da düşünülüyor. Soğuk zamanlarda kan akışını hızlandırdığı ve şifa sağladığı da dile getirilenler arasında Belli ritüeller eşliğinde tüketilen köpek eti halk arasında iyi bir protein kaynağı olarak nitelendirilerek sıklıkla tüketiliyor. En çok tüketimin ise Noel kutlamalarında olduğu belirtiliyor. Bunun dışında faydalı olduğu düşünülerek Vietnam'da kedi eti de tüketiliyor. Aslıma iyi geldiği ve cinsel gücü arttırdığı düşünülmekle beraber kedi eti gizli gizli servis ediliyor. Çünkü kedini kesmenin Vietnam'da ağır bir yaptırımı var. Vietnam'da yenilen köpeklerin yemeğe hazırlanışı da oldukça acımasız yöntemlere sahip. Demir çubuklarla köpeklerin kafalarına vurularak ölmeleri sağlanıyor. Bir köpek can vermek için 10 ila 12 darbeye maruz kalabiliyor. Kafası kırılan köpekler acılı bir şekilde yaşama gözlerini yumuyor. Boğazları kesilerek veya göğsünden bıçaklanarak da öldürülen köpeklere rastlamak mümkün. Bunun dışında ise en acımasız yöntem diri diri yakılarak öldürülen köpekler. Bu şekilde tütsülendiği dile getiriliyor. Dünyanın her yerinde farklı türden fakat kendi benliklerine sahip canlılar, Festivaller, kutlamalar, dini ritüeller ve besin kaynağı amacıyla öldürülüyor ve insan faydası için zorla alıkonuluyor. Canlılar yalnızca öldürülmekle kalmayıp aynı zamanda türlü işkencelere ve acılara da maruz bırakılıyor. Her bir ayrı beden yaşama gözlerini insan tahakkümünde açıp aynı insan eliyle de kapatıyor. İnsanın diğer canlılar üzerindeki bu acımasız tutumu kendi arasındaki şiddet eğilimlerinin asıl kaynağı. Diğer türlere yönelttiği şiddet dönüp dolaşıp kendine uzanıyor. Huzur ve mutluluktan söz ediyorsak... Devrime tabaklarımızdan başlamak adımların en vicdani olanı olacaktır. Et cinayettir diyen Konya'nın kampanyasını Change.org üzerinden destekleyebilirsiniz. Hem köpekler hem koyunlar hem de yediğimiz diğer bütün canlılar için kendisi bu kampanyayı başlatmış. Sırada başarıyla sonuçlanmış bir kampanya haberi var. Sahibi ise Güler ailesi. İki aydır oğulları Aziz Güler'in cenazesinin verilmesini bekliyordu kendileri. Ve onları bu süreçte 23.738 kişi destekledi. Önce ailenin kampanya taleplerini hatırlayalım. Aziz Güler'im abisi Umut Güler'e kulak veriyoruz. Oğlumuza evladımızı canımızı istiyoruz. Oğlumuz kardeşim Aziz Güler'i 21 Eylül 2015 tarihinde Rojava'da kaybettik. Naşi şu an orada. Oğlumuzun kardeşimin cenazesini devlet hükümeti yetkililerinin bize Vermiyor oluşu inanılmaz. Aziz bu toprakların çocuğu. Bu topraklarda doğdu büyüdü. Okudu çalıştı. Yoksul insanlar için mücadele etti. Şimdi onu kaybettik. Onun ruhu ve bedeni ancak doğup büyüdüğü bu topraklarda çok sevdiği halkının ve arkadaşlarının yanında huzura kavuşacak. Azizimizi yaşarken hiç yalnız bırakmadığınız gibi kaybettikten sonra da yalnız bırakmayacağız. Bunun için oğlumuzun kardeşimizin naaşını istiyoruz. Onu her gün ziyaret etmek için. Ona olan hasretimizi biraz olsun gidermek için. Onu her zaman sevgiyle kucaklamak ve bedenini görmek istiyoruz. Oğlumuzun, kardeşimin cenazesini ailemizin yaşadığı İstanbul'da defnetmek istiyoruz. Ancak başvurduğumuz makamlar Rojova'dan hiçbir cenazeyi Türkiye'ye kabul etmediklerini, bakanlar kurulu kararı olduğunu söylüyorlar. Hiçbir yasa, karar, yönetmelik insanlık değerlerinin üzerinde olamaz. Acımızı yaşamamıza izin verin, acımıza saygılı davranın, tarifi imkansız acımızı kısmen azaltmak için oğlumuza bize verin diyordu Güler ailesi ve beklenen haber geçtiğimiz Perşembe sonunda geldi. Aile kendilerini destekleyen 24 binin üzerinde kişiye şu mesajla teşekkür etti. Sevgili arkadaşlar tüm ailemiz için iki aydır süren acı süreç nihayet sona erdi ve kardeşim Aziz Güler'in cenazesi Türkiye'ye getirildi. İmzalarınızla bize verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aziz artık Türkiye topraklarında Ailesiyle beraber ve Gazi Cem Evi'ne getirilecek imza kampanyamıza katıldığınız için hepinize teşekkürler diyordu Gazi ailesi bu kampanyasında. Pazartesi gününün son kampanyası aslında bir güncelleme. Geçtiğimiz sene annesiyle hapishanede yaşamak zorunda kalan Poyraz Ali için başlatılan imza kampanyasıyla günü kapatıyoruz. Poyraz Ali geçtiğimiz hafta 4 yaşına hapishanede girdi. Dicle Ürünay kampanyasını geçtiğimiz sene Poyraz Ali'nin hapishanede büyümemesi için başlatmıştı. 3 yaşındaki atipik otizmli Poyraz Ali cezaevinde büyümesin. Yaklaşık 10 ay önce atipik otizm teşhisi koyulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından %40 engelli raporu verilen 3 yaşındaki Poyraz Ali annesi Zeynep Bakır'la birlikte Bakırköy Kadın Cezaevinde kalıyor. Poyraz Ali'nin özel durumu annenin çocukla birlikte varlığını, özel eğitim imkanlarına ulaşmasını ve eğitimlere düzenli olarak katılmasına şart koşmakta. Eğer hapishanede kalmaya devam ederlerse... Poyraz Ali'nin okul öncesi yılları hapishanede geçmiş olacak ve yeşertilebilir bir yaşam parçası bir nefes cezaevi ve tecrit koşulları nedeniyle solup gidecek. Yapabilecek olduklarını yapamayacak hale mahkum edilmiş olacak. Poyraz Ali gibi otizmli ya da engelli çocuklarla birlikte cezaevinde kalan çocukları için özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan kadın tutukları için denetimli serbestlik talep ediyorum diyor Ürnay kampanyasında. Şu ana kadar 39.000'den fazla kişinin desteklediği kampanyada hala yetkililer sessiz. Umuyoruz ki Poyraz Ali 5. yaşına girmeden sizlerle Dicle Ürünay'ın kampanyasının başarısının haberini paylaşabileceğiz. Bu şekilde gerçek anlamda cezalandırma yerine rehabilitasyonla insanları tekrar topluma kavuşturma şansına sahip olabiliriz. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org'a girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Bu acı çeken hayvanlar için veya haksızlığa uğrayan cenazesini kurtarmak isteyen insanlar ya da hapishanedeki engelli çocuklar için olabilir. Bir imza kampanyasıyla siz de bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Yarın sabah yeni kampanyalarla buluşmak üzere iyi haftalar.